Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Safer ayında yapılması gereken özel bir ibadet var mıdır? Safer ayı hicri ayların ikincisidir. Safer ayına özel namaz, dua ve benzeri ibadetlerle ilgili e, tahsis edilmiş bir ibadet olmadığı gibi bu hususlarda bir rivayet bulunmamaktadır. Yani sahih olarak bulunmamaktadır. Bununla ilgili e, Diyanet İşli, İslam Ansiklopedisi'nin 35. cildinde Safer bölümüne bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylı bir açıklama var. Safer ile ilgili dediğimiz gibi herhangi bir e, tahsis edilmiş ibadet yoktur. Her gün ay, ayda olduğu gibi dualar, zikirler ve ibadetlerle meşgul olabilirsiniz. Safer, ayında, e, Safer ayının uğursuzluğuyla ilgili bir inanış var. Bu ayda işte musibetlerin geldiği, musibetlerin daha da fazla olduğu şeklinde. Yeri gelmişken onu da ifade edelim. İslam'da, e, Buhari'de geçen bir rivayette Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır. İslam'da uğursuz saymak kötüye yorma yoktur. En iyisi iyiye yormadır. Yani tefe'ül, iyiye yormadır. Hiçbir hususta uğursuzluk yani bu hususta uğursuzluk var şeklinde uğursuz geldi şeklinde yorumlar yapılmamalıdır. Her şeyi iyiye yormak gerekiyor kardeşlerim. Müslim'de selam bölümünde geçen bir rivayette de eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuş ötmesinde bir uğursuzluk yoktur. Demek ki kardeşlerim İslam'da uğursuzluk diye bir şey yoktur. Her şeyde hayır aranmalıdır, hayra yormalıdır, iyiye yormalıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.